Auzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves-salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. <Gülüyor> Geçen dersimizde gördüğümüz son ayet-i kerime gerek ashabı ı Kehf kıssasıyla alakalı duruma işaret olmak gerekse bütün hususlara dair bir gerçeği dile getirmek üzere Cenab-ı Allah وَقُلِ الْحَقُّ min رَبِّكُمْ diye Allah Resulü'nün adeta bütün insanlara bir tebliğde bulunmasını emretmektedir. De ki hak Rabbinizdendir. Rabbinizden gelendir. Yani bütün hakikatlerin, gerçeklerin ölçüsü odur. Bir şeyin ...doğruluğu veya yanlışlığı... ...onunla... ...ölçülür... ...onunla tespit edilir. Dolayısıyla... ...femen yu'min ve men şâhe yekfur. Bu hakka, bu kitabın getirdiği ve her şeyin... ...ölçüsü olan hakka... ...dileyen iman etsin, dileyen kafir olsun. Şüphesiz biz diyor zalimler için... ...onları surlarının çepeçevre kuşattığı bir ateş hazırlamışızdır. İmdat isteyecek olurlarsa yüzleri yakan eritilmiş bakır gibi veya zeytinyağı tortusunu andıran bir su ile onların imdatlarına yetişil diyor. O ne kötü bir içecektir ve cehennem ne kötü bir ...yoldur, ne kötü bir mekandır Bundan sonra... ...bir başka gerçeğe temas ediliyor. Temas edilen bu gerçek de... ...iman edip salih amel işleyenlerin... ...durumunu açıklığa kavuşturuyor. Çünkü geçen dersimizde gördüğümüz son ayet-i kerime, zalimlerin durumu ile, durumunu açıklayarak bitiyordu. Zalimlerin hali bu iken, peki iman edip salih amel işleyenlerin hali nedir? İnnellezine amenu ve amilus salihat. Şüphesiz iman edip salih ameller işleyenler, şunu bilsinler ki yani. İnna ve herkes şunu bilsin ki inna la nudii'u ecre men ahsana Biz ameli güzel yapan kimselerden hiç kimsenin işini, ecrini, mükafatını kaybetmeyiz, boşa çıkarmayız. Yani Cenab-ı Allah yalnızca zalimleri cezalandırmaz. Salih amel işleyenlerin de mükafatını aynı zamanda boşa çıkarmaz. Küfrün tek bir şartı var. O da imanın hakikatlerinden, İslam'ın hakikatlerinden ...kat'i hükümlerden herhangi birisini inkar etmek. Lazım. Amelin kabul edilmesinin ise birkaç şartı var. Daha önce çeşitli vesilelerle mevzu bahis ettik. Birinci şart amelin kabul edilmesi için imandır. İkinci şart amelin salih olmasıdır. Amelin salih olması da iki şeyi kapsar. Bir, şeriate uygun olması iki yalnızca Allah için ihlasla yapılmasıdır Amel ihlasla yapılmakla birlikte Yani niyet samimi olsa dahi Şeriate uygun değilse hiçbir kıymeti yoktur Amel görünüşte şeriate uygun olsa iç şartı, dahili şartı olan İman ve, ve ihlas ile yapılmayacak olursa onun da kıymeti yoktur. Ama onu bilen sadece Allah'tır. Biz insanların akidelerinin izhar ettikleri gibi olmadığını bilemeyiz. Allah bilir. Biz insanların ihlaslarının mertebesini, derecesini bilemeyiz. Onu Allah bilir. Onun için biz insanları zahiren yaptıkları amelleriyle değerlendiririz. Bize görünen kadarıyla biz onları değerlendirmekten sorumluyuz. Bundan sonrası bizi aşar. Onun için biz zahiren salih amel işlediğini gördüğümüzün o salih amelinden hareketle mümin ve Müslüman olduğuna Hükmederiz. Ne zamana kadar o salih ameli şeran geçersiz kılacak bir başka itikadı veya kanaati sabit oluncaya kadar onun tafsilatı çoktur. Onun üzerinde durmuyoruz. Peki amelleri güzel olanların amelleri boşa gitmeyecek. Nasıl boşa gitmeyecek? Lehum i̇şte o kimselerin, kimseler için adin cennetleri vardır. Onlara adin cennetleri verilecektir. Adin kelime itibariyle ebedi ikamet demek. Rahat ve huzur içerisinde kalmak demek. Tecri <türk> min tehtihimul enhar. Irmaklar onların altlarından kaldıkları yerlerin, oturdukları tahtların cennetlerindeki bağ ve bahçelerindeki ağaçların altından akacaklardır. Cennetteki ırmakların dünya ırmaklarından önemli bir farkı var. Dünya ırmakları bir yatakta akar. Ve yatağı Değişmez. Değiştirilmeye kalkılırsa belki felaketlere, sel felaketlerine ve benzeri tabi afetlere bile sebep olabilir. Baraj ve buna benzer şeylerle ırmakların önleri kapatıldığı zaman zamanla o bölgede iklim değişiklikleri az veya çok gibi görülür. Ama cennet ırmakları böyle değildir. Cennet ırmaklarının yatağı yoktur. Onlar cennetliklerin emrinde, herkesin kendi emrinde armakları olacaktır. Onların emirlerinde istedikleri zaman istedikleri gibi akacaktır. O kadar. Tecri min tehtihimul enhar. Yuhallavne fîhâ. Min asavır, min zehb. Orada altından bileziklerle süslenecekler. Dünyada erkek için kadın süsü haramdır ve güzel de kaçmaz. Bir erkeğin gerdanlık taktığını düşünün. Güzel gitmiyor. Bilezik taktığını düşünün. Güzel gitmiyor ama ahirette Cenab-ı Allah bunu insanda cennetliklerde güzel gösterecektir. Bu da cennetin dünyadaki değer ve itibarlardan farklarından bir tanesidir. hudran min ve İnce ipekten ve kalın ipekten, atlastan, Yeşil elbiseler giyeceklerdir. Muttaki'ine fîhe al erâik. <Sessizlik> Orada, Yüksek koltuklar, kanepeler, Sedirler, Yükseltilmiş döşekler üzerinde yaslanmış olacaklar. Eraik, Koltuk, kanepe gibi Türkçe'ye tercüme edilebilirse de bir farkı da veya bir güzelliği, dözelliği de şu. ifadelerinde ise üzerleri türlerle örtülü olacak. Yani o tahtın, koltuğun, kanepenin bir de ayrıca güzelliği, süsü, şeyi vesaire. Çünkü Cenab-ı Allah'ın nimetleri'nin bir kısmı insanın duyu organlarının duyu organlarına hitap eder. Görünüş de insanın gözüne hitap eder. Elbisenin yeşil olması, ipekten olması, ipekten olması tenimiz için ...bir zevktir. Yeşil olması gözümüz için... ...bir zevktir. Altınlarla, gümüş... ...altınlarla, bileziklerle... ...süçlenmemiz... ...hem gözümüz için hem ayrıca... ...duruşumuz ve... ...manzaramız için bir zevk olacaktır. Irmakların... ...yiyeceklerimizin... ...emrimizin altında ve isteğimize göre... ...şekillenmesi... Başlı başına ruhi bir zevktir, manevi bir zevktir. Orada insan kendisinin ifade yerindeyse özgür hareket etmesinin, dilediği gibi hareket etmenin nimetini yaşar. Cenab-ı Allah bu nimeti dünyadayken iradesini Allah'ın dilediği sınırlar içerisinde hapseden veya kullanan kimselere verecek. Orada irademizin sınırı olmayacaktır. Orada bir insan için istenmesi mümkün olan her bir şeyi istemek, elde etmemiz mümkün olan her bir şeyi elde etmek üzere sadece istekte bulunacağız. Bu da irade özgürlüğünün daha doğrusu istediklerimizin gerçekleşmesinin bize kazanacağı manevi bir zevk var. Fakat dünyada bu zevklerini emretme, istediklerini yerine getirme zevklerini Allah'ın rızasına muhalif kullananlar ve hatta hak etmedikleri şekilde böyle bir zevki tatmaya kalkışanlar ahirette bundan mahrum edileceklerdir. Çünkü dünyada o zevklerini tuğyan için kullandılar. Müslüman ise dünyada iradesini Allah'ın emir ve buyruklarının disiplini altına sokarak kullanır. Onun için fark var. nimel sevap, O sevap ne güzel bir sevap olacaktır. Mükafat olacaktır. Ve hasünet murri tefeqah Orası, orasının hayatı kolaylaştıran veya Hayatın altyapısı diyelim, cennet hayatının altyapısı da ne kadar güzeldir. İrtifak hakları var, hani şeyde kullanılıyor oradan geliyor. İrtifak ne demek? İrtifak yani şurası boş bir bina, düşünün. Biz bu binayı bu maksatla kullanmak üzere döşüyoruz, donatıyoruz. İşte bütün bu donanım, buranın mürtefakıdır. Yani refikten geliyor, arkadaş. Yapının arkadaşıdır bunlar. Yapının tamamlayıcı unsurlarıdır. Ama Türkçe'ye bu yer yer altyapı olarak tercüme ediliyor. Yani o hayatı kolaylaştıran cennet, cennetin diğer ifadeinde ise ek unsurları, tamamlayıcı unsurları, aksesuarları ve her neyse beraber olmasa cennet o kadar cazip gelmez ki. Cennet ağaçlarıyla caziptir, ırmaklarıyla caziptir, mükafatlarıyla caziptir vesaire vesaire. İşte bunların hepsi nedir? İrtifakıdır. Cennet mükafatının mürtefakıdır. Yani ona iliştirilmiş ekleridir. Onun vazgeçidir. ...geçilmez parçalarıdır, aksesuarlarıdır... ...tamamlayıcı unsurlarıdır. Bir önceki ayet-i kerimede... ...dileyen iman etsin... ...dileyen kafir olsun denilmişti. Yani 29. ayet-i kerimede... ...geçen dersimizde gördüğümüz son ayet-i kerimede. Şimdi de... ...32. ayet-i kerime ile birlikte... ...iki tane misal verilmektedir. İki ayrı insan tipine mümin ve kafir, ahireti önceleyen, diğer tarafta dünyayı önceleyen, iki ayrı insan tipine ne yapılmakta örnek verilmektedir. Tabi Kur'an-ı Kerim'in bir özelliği, güzelliği, mucize tarafı da şu, bir şeyi anlatırken, doğrudan anlatmak isterken, onunla beraber dolaylı olarak anlattığı ve dikkat çektiği birçok hususta bulunur. Şimdi bu ayet-i hatırımıza gelebildiği kadarıyla veya başka hususlar üzerinde dururken öbürlerini unutamayacağımız kadarıyla bir hatırımıza gelenler ile yan konulara da dikkat çekmeye kısaca da olsa çalışacağız. 32. ayet-i diyor ki وَضْرِبْ lehum مَثَلًا رَجُلَيْنَ Onlara, senin muhataplarına ve kıyamete kadar gelecek Kur'an muhataplarına iki adamı misal olarak ver. İki adam. Cealne li ehadihime cenneteyn. O iki adamdan birisine biz iki tane bahçe verdik. Min üzüm bağlarından iki tane bahçe. Ve hafassnâhumâ o iki üzüm bağının da etrafını hurma ağaçlarıyla donatmışız. Donatılmış vaziyette. Ondan sonra ve cealnâ beynehumâ zerâ ve bu cennetlerin ara yerlerinde de ekinler yarattık. Şimdi burada en verimli ziraatın ve her türlü tarıma en elverişli arazinin bazı önemli özelliklerine dikkat çekilir. Eğer bir yer sulaksa, yeterince güneş görüyorsa, aynı anda onu hem ağaç ile... Beyve ağaçlarıyla hem zemini üzerinde yapacağınız bostan, buğday ekimi ve buna benzer tahıl ve başka şeylerin ekimiyle birlikte değerlendiriyorsanız, yani o tarlanın veya o alanın, o bahçenin bir santimetre karesi dahi değerlendirilmeden ve daha doğrusu değerlendirilebiliyorsa, Böyle bir arazi bulunmaz bir arazidir. Bir yönüyle Cenab-ı Allah bizlere ziraatin güzel şekline de yapmış oluyor, yönlendirmiş oluyor. Kiltel cenneteyni âtet ukuleha. Bu iki bahçenin her ikisi de her türlü meyvesini mahsulünü... En güzel şekliyle verdi, verir. Velem taglim minhu şey'a. Ve hiçbir şeyini de eksik vermez. O üründen, o mahsullerinden eksik hiçbir şeyde bırakmaz. Her şeyi en mükemmel şekliyle verir. Ve feccernâ hilâlehumâ Ve ikisinin arasından da bir de ırmak kaynattı. Bir de ırmak fışkırdı. Ve kanu semer. Bu bahçe sahibinin bir de bol bol mahsulü oluyordu. Mahsulu vardı. İşte bu kişi fakale sahibi ve huwa yuhaderu. İki adamdılar ya. Birinci adamın vaziyeti bu. O kişi diyor, o iki bahçe sahibi diğer arkadaşıyla muhaverede bulunurken muhaveri var, diyalog. Karşılıklı konuşmak demek. Karşılıklı konuşurlarken ona diyor ki اَنَا اَكْثَرُ مِنْ ve وَاَعَزُّ Benim malım senden daha çok Adamlarımın sayısı da senden daha fazla. Allah sana bu güzel bahçeleri başkalarını ezip ufalaman için mi verdi? Başkalarına karşı büyüklenmen için mi verdi? Başkalarına caka satman için mi verdi? Başkalarını küçük görmen için mi verdi? Hiçbirisi için değil. Ona şükretmen için. Çünkü nimet şükrü gerektir. Şükredilmeyen, karşılığında Allah'a şükredilmeyen her bir nimet mutlaka zeval vurur. Bulmasa bile sahibinin sırtına külfet olur, yük olur. Onun için nimetin evvela kadrini bileceğiz ondan sonra sözlü olarak da kalbi olarak da ameli, ameli olarak da o nimete şükretmesini bileceğiz. Kalbimizden o nimetler dolayısıyla daima Allah'a minnettar olacağız. Kalbimizden hamdü sena eksilmeyecek. Bunu bunu her vesileyle de sözlü olarak ifade edeceğiz. Böylelikle kalbimizdeki minnettarlık dilimizden taşacak. Ameli olarak da bu nimetler dolayısıyla başkasına karşı büyüklenmek, böbürlenmek şöyle dursun. Nimet ne kadar çoksa Allah'ın kullarına karşı da tevazunun o nisbette çok olması icabı. Allah'ın kullarına şefkat ve merhametini o derece büyük olması lazım. Allah'ın kullarına sahip olduğun o nimetlerden karşılıksız bol bol vermek, zekat başta olmak üzere infakta sınır tanımamak icap ediyor. Şükür böyle olur. Ben senden daha güçlüyüm. Gücü neymiş? Karası. Malı mülkü. Sayısı neymiş? Çalıştırdığı adamları. Yani bu dünya... Ne agalar, ne derebeyleri, ne krallar, ne hükümdarlar, ne firavunlar, ne zorbalar, ne zalimler gördü. Nerede? De? Hepsinin yerinde yeller eziyor. Hepsinin şanı, şerefi veya aksi devam ediyor. Firavun anılınca lanet olunur. Okunur. Ebu Bekir'in cömertliği, Abdurrahman bin Avf'ın cömertliği, Ali radıyallahu anh efendimizin cömertliği, Ömer radıyallahu anh efendimizin cömertliği ve buna benzer. Hele Peygamber Ezerdü Selam'ın cömertliği dua edilir. Radıyallahu an denilir. Örnek gösterilirler. Bunlara uyum denilir. Ayşe radıyallahu an ha diyor ki, Resulullah'tan daha cömert kimse yoktur. En çok da Ramazan'da cömert olundu. Önü alınmayan rahmet rüzgarları gibiydi diyor Ramazan'da. Engellenmeyen ve rahmetle esen rüzgarları andırır Ramazan'da. Şairin dediği gibi diyor ki Eğer diyor teşehhütte la denilmeseydi onun la demesi gereken hiçbir yer olmazdı. O hep evet derdi. Hayır demesini bilmiyordu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Öyle ki ya Resulullah şu üzerindeki elbise ne güzel bana verir misin diyor. Başka elbisesi yok. Giriyor eve elbisesini katlayıp kendisi içeride götürün filan adamı verin diyor. Çünkü o hayır demesini bilmezdi. ashab kiram o zata kızıyorlar. Niye böyle yaptın? Resulullah'ın hiçbir isteği geri çevirmediğini bilmiyor musun? Demek ki bu Resulullah'ın bilinen bir hadisesi. Bilinen bir özelliği. Vallahi hiçbir şey için değil. Resulullah'ın tenine değmiş bir elbisenin sadece bana kefen olmasını istedim. Onun için istedim. İfade elde ise uyanıktılar yani. işlerini biliyorlardı. İşlerini biliyorlardı. Evet. Demek ki bakalım. Ben benim malım senden daha çok. Adamlarımın da sayısı senden daha fazla. Dolayısıyla senden daha güçlüyüm. Demek nereye kadar? وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمُ الْلِنَفْسِ Sadece başkalarına böbürlenerek olayı yanlış görmekle kalmıyor. Kendisiyle baş başa kaldığı zaman da olayı görmekten mahrum. Doğru görmekten mahrum. Diyor ki kendi nefsinin zalimi olarak bahçesine girdi. قَالَ مَا اَذُنُّ اَنْ تَبِيدَ ben bu bahçenin, bu malın, mülkün ebediyen yok olacağını zannetmiyorum. Buradaki zan inanmak <gülüyor> manası mıdır? Hiç, zana, hiç bir şey olmaz. Ahirete iman etmiyor yani. Maazallah. <gülüyor> Üstelik kıyametin kopacağını da düşünmüyorum, zannetmiyorum, inanmıyorum. Böyle bir şey olmaz. Faraza diyor: "Ve leyurditu ila şayet olmaz ya. Belki dönecek olursam eğer, döndürülecek olursam Rabbime o zaman le ecidanna min minha munqalaba. Ondan daha hayırlı bir dönüş yeri bulacağımdır mutlaka. Niye? Mantık yanlış çalışıyor. Zannediyor ki Allah dünyada kendisine bunları verdiği vermesinin sebebi özel bir değerinin olmasından dolayı. Öbür konuştu arkadaşına bunları vermemesi de değersiz olduğundan dolayı zannediyor. Kanaati bu. Bakalım ne oldu? قال له صاحبه وهو يحاور Arkadaşı kendisiyle konuşurken muhalerede bulunurken ona dedi ki: Ekferte billazi halaka kemin turab. Thumma bin nutfe, thumma sawaka rajul. Sen bakın o ahireti inkar ediyor ya. Ahirete delil olacak hayatındaki ...çok önemli noktaları zikrediyor. Seni topraktan... ...sonra bir nutfeden... ...yaratan... ...sonra seni tas bir adam... ...halinde düzenleyen... ...o yaratıcı olan Allah'ı mı inkar ediyorsun? Onu mu inkar ediyorsun... Lakin ne hu Allahu Rabbi. Lakin sadece ben. Şöyle diyorum. Senin dediğin gibi demiyorum. O Allah'tır ve benim Rabbimdir. Yani uydurma ilahların ismini zikretmiyor. O Allah'tır ve benim Rabbimdir. وَلَا اُشْرِكُ بِهِ اَحَدًا Ve ben ona hiç kimseyi ortak koşmuyor Sana gelince senin ne yapman gerekiyordu bu durumda? ve لَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ Allah la kuvvet لَا قُوَّةَ Sen bahçene girdiğin zaman MaşaAllah. Yani Allah'ın dilediği gibi her şey onun dilediği gibi olur. Hiçbirimiz Allah bize güç vermedikçe hiçbir şey olmaz. Allah'ın gücü ile olmadıkça hiçbir kimsenin hiçbir şeyin hiçbir varlığın hiçbir şeye gücü yetmez. Demeli değil miydin diyor. Sana bunca imkanı veren seni bu şekilde yaratan seni adam gibi adam yapan düzenleyen Allah'a iman etmeli değil miydin? Bütün bu haller karşısında sen bir mümin olarak eşyaya ve olaylara bakmalı değil miydi? Sen sahip olduğun bu iki tane güzel bahçenin neredeyse seni ebedi kılacağını zannedecek kadar bu hakemeni yitirdin dünyaya kendini o kadar kaptırdın ki bu iki cennetin iki bahçenin yani hiçbir şekilde sonunun gelmeyeceğini buna bağlı olarak senin de şu ölümlü dünyada ölümsüz olduğunu zannettin oysa hakikat böyle değildir ve ona öğretiyor öğüt veriyor önce maşallah demeliydim Allah dediği için, dilediği için bu senin, senindir, senin vardır. Her ne kadar diyor, ondan sonra Allah'ın verdiği güç ile olmadan hiçbir şey olmaz. اِنْ تَرَنِ اَنَا اَقَلُّ Eğer sen beni mal ve evlat bakımından senden daha az görüyorsan, yani malımın ve evladımın seninkilerden daha az olduğunu görüyorsan bile. Fe rabbi e yu'tiyeni min cennetik. Umulur ki Rabbim bana senin bahçenden daha hayırlısını verecek. Yani ben ahirete iman ediyorum. Bazı rivayetlere göre buradaki iki adam iki kardeşmiş. Bunlara babalarından miras kalıyor. Birincileri yatırımlarını arttırıyor, ticaretini sürdürüyor ve bu mala mülke sahip oluyor. İkincisi ise mirasını, kendi nafakasını, çoluk çocuğunun nafakasını karşılamak ve muhtaçlara, ihtiyaç sahiplerine Allah yolunda infak etmek suretiyle değerlendiriyor. Neticede dünyada ikisi arasında böyle bir farklılık ekonomik açıdan farklılık meydana geliyor. Fakat yalnız ekonomik bir farklılık değil bu. İman ve takva farklılığı küfür ve isyan farklılığı olarak da ortaya çıkıyor. Birisinde mal ve mülk ağır. iman ve takva yok. Öbüründe mal, mülk Belki ihtiyacı kadar, belki zar zor geçinecek kadar. Fakat iman ve takva, ahirete iman, Allah'tan beklenti, Allah'tan umut en yüksek derecede. Ve onu uyarıyor. Burada şunu görüyoruz ki, müminler olarak biz her durumda, her vesile ile en güzel şekliyle tebliği her fırsatta ihmal etmeyeceğiz. İnsanların öğüt de ihtiyacı vardır. Bizim de onlara karşı böyle bir vazifemiz vardır. Biz görevimizi yerine getirelim. Ondan sonrası Allah'a kalmış ve onların bileceği bir iş. Hidayeti halk etmek Allah'a aittir. Biz sevdiğimizi hidayete erdiremeyiz. Cenab-ı Allah Resulüne böyle hitap etmiş. Eğer rivayet Belirtilenler doğruysa, buyurun iki tane kardeş. İki kardeş olmasa bile iki tane insan. İkisi de insan. İkisinin de aklı var. İkisinin de gözü, eli, ayağı, kulağı fikri var. Hepsi var. Siz aklınızı, fikrinizi, kabiliyetinizi hangi yolda kullanırsanız Allahü Teala da esbaba göre takdirini ne yapar? Halkı. Bu iki kişinin her biri farklı istikamette ne yapmıştır imkanlarını, aklını, iradesini, fikrini kullanmıştır. Allahü Teala da bu çerçevede onlara vereceğini vermiştir. Bana diyor olur ki, umulur ki, umarım ki senin bahçemden daha hayırlı bir bahçe verir. وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَعِ Ve seninkinin üzerine, senin bahçelerinin üzerine semadan bir ateş, azap, onları iyi bitirecek çekirgeler vesaire gönderebilir diyor. O zaman فَتُسْبِحَ سَعِيدًا زَلَقًا Zelak kaygan demek. Böylelikle diyor kaygan kaypak dümdüz bir kaya parçası gibi dümdüz bir taş gibi kesili verir. Eğer <gülüyor> yusbihama uha gora ya da onun suyu yerin dibine çekili verir. Fılan, <gülüyor> testtigalahu <gülüyor> talba. Ve sen ...onun arkasına düşüp... ...o suyu tekrar getiremez. Ne diyor Tebareke suresinin sonunda Cenab-ı Rabbül Alemin? قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ أَصْبَحَ مَا اُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَا اِنَّ Söyle onlara de ki... ...ne dersiniz? Eğer... Suyunuz yerin dibine çekili verilecek olursa. Çekili verecek olursa. Size yerden fışkırıp kaynayan bir suyu kim getirecek? E, su akıp gidiyor öyle zannediyoruz ki basit bir iş. O İsraf edip etmediğimizi düşünmeden Musluklarımızı Efendim sonuna kadar Şarıl şarıl akıttığımız O su Bizim hayatımızın membaıdır Su ister çok olsun Barajlar ister dolu olsun ister az olsun ister boş Hadis-i Şerif'te belirtildiği gibi Denizin nehrin kenarında bile olsak ...suyu israf etmek hakkımız yoktur. Bu belediyeler... ...bilmem neler vesaireler bu vesileyle... ...bu kadar... ...evvelime söyleyeyim... ...paralar, masraflar dökerek... ...reklamlar yaparak... ...dövizler asarak, ilanlarla, şunlarla... ...bunlarla... ...insanlar... ...hanır tehlike ha, filan su bitti... ...yok şöyle suyu kullan bu kadar tasarruf olsun diyeceklerine yalnız su için değil her hususta iman tohumları üzerinde yeşerecek şekilde imanı ekerek hiçbir şeyde kardeşim israf yapmak hakkımız yoktur israf dinimizde haramdır diye telkin edin kardeşim bu kadar masraf size kar kalsın. Asıl israfı siz yapıyorsunuz. İnsanları inançsız yetiştirmek israfın en büyüğüdür. Çünkü israfın da yapılmamasının temeli akidedir. Eğer biz insanımıza innel al kanu kana u desek, bunu öğretsek, ve kana al-shaytanu buyruğunun dehşetini anlatabilsek veya onlar anlayacak olsa hiç israf yaparlar mı? Şüphesiz savurganlar şeytanların kardeşleridir. Şeytan da Rabbine karşı çok nankördür. Bu bütün İslam dünyasında eğitimin hangi temel üzerine oturtulması gerektiği noktasında, hem bir direktiftir, ilahi bir emirdir, hem de bir mümin olarak bizim ilgililere feryadımızdır. Eğitimin esası ve temeli takvadır. Takvayı insanlarımızın kalbinde yaşartmediğimiz sürece, Adam gibi adamlarla karşılaşmayız. Zalimler, haklarına razı olmayanlar, başkalarına kolaylıkla haksızlık yapanlar, zulümler, öldürmeler, katiller, kendilerinin vandallık dedikleri çaresiz ve buna ne derseniz deyiniz. Hiçbir olumsuzluğun önü, iman ve takva temeli esas alınarak, alınarak, Eğitilmedikçe eğitim yapılmadıkça Alınamaz kardeşim Bunun dışında ne yapılırsa Efendim ve söyleyeyim en iyi ihtimalle Kayalıklara Tohum ekmektir Kayaya tohum ektiğiniz zaman Bitmez telefonur gider Eğer bir kuş onu görür gagalayıp Bir tanesini götürürse o bile Güzeldir daha fazlası olmaz daha hızlısı olmaz insanlar israfın hükmünü bilmeden akide temeli üzerinde insanlar davranışlarını şekillendirmeden bir yerlere insanlığı götüremez kimse hakkına razı olmuyor fakat kendisine haksızlık yapılmasını da kabul etmiyor böyle şey mi olur ya Niye kendine haksızlık yapılmasını kabul etmiyorsun da sen sırası gelince imkanın olduğu zaman haksızlığın dadiskasını yapıyorsun? Çünkü kişi kendisi için sevdiğini kardeşi için sevmediği sürece mümin değildir. Kendisi adına hoşlanmadığı şeyi de kardeşi adına hoşlanmadığı şekilde sürece mümin değildir. Düsturundan habersizdir insanımız. Bu eğitim esas alınarak terbiye edilmiyoruz biz. Onun için herkes kolay haksızlık yapar. Kendisine ufak bir haksızlık yapıldığı zaman da en büyük haksızlığa uğramış gibi diyecek bağırır. Türkiye ben şu kadar yıl okul okudum. Hepimiz oku şu yaşa geldi. Her iki yılda bir eğitim programları, bilmem neler, şunlar, bunlar mutlaka bir değişiklik olur. Hala oturmamış. Niye? Çünkü bir türlü yola gelmiyorlar. Yola gelmiyorlar. Yol bizim dediğimizdir kardeş. Onlar da yok biz o yola gelmiyoruz. Onun dışındaki her yolu evan kaybolmaya mahkumsuz. Eğitiminizin başarısız kalması mukadderdir. Vazgeçilmez bir şeydir. Geçildi. İmam Hatip Lisesi'ne 7 yıl olarak girdim. Orta kısmı 4 yıldı. Lise kısmı 3 yıldı. 2 sene sonra gelenler orta kısmı 3 yıl okuyacaklar diye bir program çıktı. Efendim söyleyeyim lise kısmı 4 yıl okuyacaklar. Güya okullarla eşit olacaktı. Gayeleri ortaokuldan İmam Hatip'i boşaltıp liselere kaydırmak şey etmez. Arkasından dersleri değiştirdiler, değiştirdiler. vesaire vesaire Yüksek İslam Enstitüsü'ne geldim. Müdürlük yapmış o zaman. Bizim müdürlüğü yapmış hocamız söyledi. Bize. Biz o zaman öğrendi. Oğlum dedi. Önümde üç tane yönetmelik var. Çünkü her bir dört sınıf, topu topu dört yıl ya, biz biz birinci yönetmeliyiz, bir yönetmeye tabiiz. İkinci bizden sonraki üçüncü sınıf, daha sonra gelen öbür yönetmeliyat tabiydiler bir ve 2 de üçüncü yönetmeliyat tabiydiler Böyle maskaralık mı olur ya? Ne bu? Oysa Osmanlı Fatih zamanında başladığı gibi test programı. Sonuna kadar devam etti. Sadece yeni okullar açıldı. İhtiyaca binaen değil mi? İşte mühendislik okullarıdır, şudur, budur vesaire vesaire. tophane amire açıldı, şu açıldı, bu açıldı vesaire açıldı. İhtiyaca binaen. Niye? Çünkü temel yok kaç E temel yok. Bu budur. Kimseyle şahıs olarak da şeyle verdiğimiz de alverdiğimiz yok mesleklerle de alda. Fakat birisi bana cumhuriyetin, cumhuriyet öncesinin temellerini söylesin. Neye dayanıyorsun kardeşim? Köklerin nereye uzanıyor? Yok, normaldir. Normaldir. Köksüz bir bitki nereye kadar yetişir? Şöyle, isterse sarmaşık gibi büyüsün, hiçbir yere kadar gitmez ki. En ufak bir rüzgar. Onu saman çöpü gibi alıp götürür gider. Ama İslam kökü 1400 yıldır demeyeceğim. Adem Aleyhisselam'dan beri gelen bir din, insanlık kadar eski ve sınavını vermiş, mahsullerini vermiş, yemişini vermiş bir dünya, tatlı meyvelerini vermiş bir. Din. ...hangi medeniyet tarihinde... ...hangi ölçülerle... ...bakarsanız bakınız... ...ilim adamı... ...ahlak adamı... ...askeriye alanında... ...nerede düşünürseniz düşünün... ...bu kadar çapta geniş... ...insan, geniş insan kitlesi... ...alim kitlesi, fikir adamı kitlesi... ...nazariyatçı, her bir şey... ...nerede var? Niçin? Çünkü ilim kainatla bağdaştığı vakit, örtüştüğü vakit ilim Allah'ın indirdiği hakikatlerin ilhamından geliştiği vakit bunun vereceği semere sağlayacağı fayda başkadır öbürlerinin faydası başkadır sudan geldik suyun yerin dibine çekilmesi halinde geldi. kimsenin onu bulamayacağından geldik, kıymetinden geldik israf yapılmaması gerektiğinden ve israf dahil her bir alışkanlığımızın, her bir hal ve hareketimizin sağlam bir iman temeli üzerinde yükselen bir eğitimle ortaya çıkacağını söylemeye çalıştık. Evet, buradan inşallah devam edeceğiz. İlk dersimizi biraz vakit olarak geçirdiğim farkındayım. Ömrünü sonradan ekleriz inşallah. Daha doğrusu düşeriz.